1973, numaralı konu, Amir bin Füheyre'nin göğe kaldırılması, evet, Mayın kuyusunda şehit edilen sahabiler arasında bulunan Amir bin Umeyye Damri esir alındı, Amir bin Tufeyl, ölenlerden birisini işaret ederek, bu kimdir, diye sordu, am, bu, Amir bin Füheyre'dir, dedi, Amir bin Tufeyl, onun öldürüldükten sonra göklere kaldırıldığını gördüm, hatta gök ile yer arasında ona bakıyordum, sonra cesedi yere bırakıldı, dedi, Hazreti Peygamber'e bunların haberleri geldi, Peygamber onların şehit edildiğini sahabelere söyledi ve, sizin arkadaşlarınız şehit oldu, onlar Rablerinden, ey Rabbimiz, bizim haberimizi arkadaşlarımıza ilet, senden razı olduğumuzu, senin de bizden razı olduğunu onlara haber ver, diye dilekte bulundular, dedi. Urf bin Esma bin Salt da o gün şehit edilenler arasındaydı, Urf bin Zübeyre onun adı verildi, Münzir bin Amr da o gün şehit olanlar arasındaydı, onun adını da Münzir bin Zübeyre verdiler.